Elhamdülillahi Evet dersimiz konusu dersimizin konusu bidattı. Demişti ki Allah Resulü Selamın, Vesselam'ın ''Kullu Bidaatin Dalâle'' hadisine dayanarak alimlerimiz yani Selef alimleri dediler ki veyahut da diyorlar ki kesinlikle ''Bida-i Hasene'' diye bir şey yoktur. Ve biliyorsunuz Selef çevresi ile Selef olmayan insanların çevresi arasında bu gibi farklar var. Selef alimleri ve bu çizgide olan insanlar diyorlar ki her çeşit bid'at delalettir. Bu bid'at ister el bid'atü terkiye olsun ey, bir şey tamam mı bir şey mübah olmasına rağmen bir şey mübah olmasına rağmen veyahutta he helal olmasına rağmen veyahutta e ibadet olmasına rağmen o kişiyi o kişi o şeyi ne yapıyor? Tedeyyünen o şeyi terk ediyor ve buna İmam Eşşatıb-ı Rahimeullah buna diyor ki Es-Sünnetü Terkiyye, tıpkı daha önce de size anlattığımız gibi Es-Sünnetü Terkiyye bir terk edilen, terk edilmesi gereken sünnet olduğu gibi bir de terki görülen bid'at diye bir bid'at var. Sünnet Türkiye, Ay Aliy Satt ve Selam neyi terk ettiyse bizim hakkımızda onu terk etmek nedir? Sünnettir. Aliy Satt ve bir şey yaptıysa bizim hakkımızda onu yapmak sünnettir. Bir şey terk ettiyse o terk ettiği şeyi de bizim terk edip yapmamamız bizim hakkımızda gelenedir. Sünnettir. Öbür tarafta elbudat Türkiye, Ay terk edilen, terki bedaat denilen bu terkib-i bidat örneğin Ali Sattwasellem'in hanımlarına gelen Ali Sattwasellem döne, döneminde 3 kişinin hadisesi. Biliyorsunuz geliyorlar Allah Resulü ve hanımlarından birisine geliyorlar diyorlar ki bir soralım hele. Allah Resulü Sallallahu ve yaşamı nasıl bir yaşamdır? Ve gelip ona sordukları zaman Umme Aişe Allahu teala ta Tamam tam diyor ki işte mesela geceleri yatıyor. Ondan sonra Allah dilediği kadar kalkıyor mesela ibadet yapıyor. Gündüzleri bazen namaz bazen oruç tutuyor, bazen oruç tutmuyor. Ondan sonra geceleri de veyahut da gündüzleri tamam mı? İstediği zaman hanımlarıyla ilişki kuruyor. Bu şahslar birbirine bakarak şöyle teaccüb ederek dediler ki nasıl olur yani Aleyhisselatü Vesselam'ın ibadeti sadece bu kadar mı? Yani çok az bir şey gördüler. Ve bu üç kişi daha yani İslam'a yeni girmişlerdi. Tabi İslam'a yeni girdikleri için her şeyi bilmiyorlardı. Tamam mı? Her şeyi bilmedikleri için ne olmuş oluyor? Bu gibi hatalara düştüler. Bu üç kişi. Birisi dedi ki, ben dedi, bütün geceleri ibadetle geçiriyorum. Hiç yatmıyorum. Hep ibadet, ibadet, ibadet, ibadet. Diğeri dedi ki, ben dedi, bütün gündüzleri oruçla geçiriyorum. Diğeri ibadetle beraber yani. Hayatta hiç orucunu bozmuyor. Sene boyu ne yapıyor? Hep oruçla geçiriyor. Yani örneğin, Cumartesinden başlayarak er, ta pazarak diğer pazara kadar. Böylece 7 günü oruçla geçiriyor ve bu şekilde devam ediyorlar. Diye de dedi ki ben dediği hayatta hanımlarıma yaklaşmıyorum. Yani cinsi münasebet de bulunmuyor. Bu yahut da ilişkide bulunmuyor. Bunu söylediği zaman, bunu söyledikleri zaman tabii Ali satt ve sevme söylediler. Onları, bu üç kişi bunu niye yapıyorlar? Teabbüden yapıyorlar, tedeyyüden yapıyorlar. Onların zanlarınca, tamam mı? Onların zanlarınca, aleyhissalatü vesselam her ne kadar beşer ise de, tamam mı, bu Allah Resulü'dür. Geleceği ve geçmişi hepsi affolunmuş. O zaman biz, onunla haşır, haşır olmak için öbür dünyada daha çok ibadet yapmamız gerekiyor. Ve, bu gibi çizgiyi edindiler. Ali ve salleme haber verdikleri zaman han hanımlarından birisi hemen Ali ve sallam mescide gitti ve orada hutbe verdi ve bu hutbe esnasında dedi ki ne oluyor bazı şahıslar işte şöyle şöyle şöyle şöyle söylüyorlar. Tabii ki isimlerini vermedi. Yani kimse onları tanımasın diye. Tamam mı? Yani kimse onları ayıplamasın diye, kusurlamasın diye Aleyhisselatü Vesselam onları ne yaptı? Onları gizledi. Yani onları açığa vermedi. Tabii ki onlar oradaysa ne olmuş oldu? Dururur. Bu Aleyhisselatü Vesselam'ın söylediği sözü duymuş oldular. Ve dedi ki ben dedi geceleri bazen oruç tutar, bazen oruç tutmaz. Geceleri yatar ve bazen ibadetler yapar ve hanımlarıma yaklaşırım. Kim benim sünnetimden yüz çevirirse benden değildir. Femen ragibe an sünneti feleyse minni. Yani müslüman yani, mı değil. Yani, değil? Yani bizim yolumuzun yani, üzerinde değil. değildir. Ve bazı rıfat kardeşin deyindiği bazı şahıslar bu hadisi aktarırken yani dinde gereği gibi bilinçli olmayan bazı davetçiler maalesef şiddet bu hataya düşüyorlar. Diyorlar ki: "Merragibun sunneti feles menni ey feles ala dini." diyorlar, diyorlar. Yani dinimizden benim dinimden değildir demek istiyorlar. Oysa ki alimler bir ittifak bu hadisi şerh ederken diyorlar ki ay benim yolumun üzerinde. Ve biliyorsunuz daha önce de bir sünneti tarif ederken demiştik ki sünnet lügat Manası yine yol anlamına geliyor. Tamam mı? Yol, adet, şubu falan filan. Dolayısıyla burada demek ki ki kim böyle yaparsa o benim sünnetimin üzerinde değildir. Her kim benim sünnetimden yüz çevirirse o benden değildir. Ey benim sünnetimin üzerinde değildir. Peki bu üç kişi bunun için yaptılar. Bunu tede yaptılar. Onların akıllarınca Ali satt ve selam'dan doğrusunu duymadıkları için şimdi duydu duydukları gibi sandılar ki işte bu bizim için çok daha iyi olur. Ama biliyorsunuz ibadetler mutlak manada Kur'an ve sünnetin çerçevesi içerisinde olması gerekiyor. E ibadetler akla göre kesinlikle geçerli değil, ey geçersizdir. Onun için bu tür ibadet, bu tür bidatlara düşen bazı şahıslar, Kur'an'dan ve Sünnet'ten gereği gibi bilinçli olmadıkları için ne yapıyorlar? Sünnetin çizgisi, çizgisi dışına çıkarak bu gibi bidatları oluşturuyorlar. Ve bunu İmam Şat bir Rahim Allah bu gibi bidata diyor ki el bidatut terkiet çünkü evliliği yani cinsi münasebeti terk ediyor Allah rızası için terk ediyor. Ama doğrusu Allah rızası için bu Allah rızasını Almıyor. Bilakis Belki Allah'ın gazabını alıyor. Çünkü bu kadının hakkı var. Evet. Bu kadının hakkı var. Madem ki sen bununla evlenmişsin Ne yapmayacaksın? Onu eksik Bırakmayacaksın. Veyahutta Sen evli değilsen Hayatı boyunca bekar kalman Gine aleyhissalatü vesselamın sünnetine aykırıdır. Allah Celle Celaluhu Adem'i yarattıktan sonra Havayı ne için yarattı? bu iki cins birbirlerinden faydalanıp nesilleri yeryüzünde yayılsın ve dünyayı imar etsinler ve burada Allah'ın emir ve yasakları çerçevesi içerisinde yaşayarak Allah'a kulluk etsinler diye. Öyle değil mi? Ha O zaman hiçbir şer'i özrü olmayan bir kişi evlilikten yüz çevirmek ey hayatı boyunca evlenmeyi bekar olarak kalmak Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine aykırıdır. Ve da evli olup taabbudi yönden bu gibi şahısların edindiği şekilde edinirse yine Aleyhisselatü Semin sünnetinde yüz çevirmiş olur. Ha o zaman bu nedir? Niçin terk ediyor? Allah Onca Allah rızası için. Birisi Allah rızası için cimâ, cinsi münasebeti veya da evli, yani eğer bekarsa hiç evlenmiyor. Diğeri bütün geceyi ibadetle tamam mı? ve yatmayı terk ediyor. Diğeri de bütün gündüzü, oruçlu gündüzleri oruçla geçiriyor ve böylece e, yemek yemekte ne yapıyor? Terk ediyor. Ha bu o zaman nedir? Bu terk ettikleri şey onlarca Allah rızası içindir. İşte bu semin sünnetine aykırı olduğu için buna Alimler demişler ki bu nedir? Bu bidattır. Ve bu bidatın ismi de el-bidaatü terkiye. Ey terk. Yani onlarınca, akıllarınca Allah rızası için terk etmiş oldukları sünnet. Halbuki bu sünnettir. Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetidir. Bazen oruç tutup baraj tutmamak onun sünnetidir. Yani ortanca olmak lazım. Çünkü çoluk çocuğunun üzerinde hakkı var. Adam bütün gecelerini oruçla geçirirse, şey e, e, ibadetle geçirirse gündüz çoluk çocuğu rızkını nasıl kazanacak? O zaman yatması gerekiyor. Öyle değil mi? E o zaman böylece çoluk çocuğu da ondan mahrum olmuş. Birçok şeyden mahrum olur. İster içmekten, ister yemekten, ister konuşmaktan, ister eğlenmekten, oraya buraya getirmekten ve bir sürü niçin? Çünkü her gün, her gün, her gün, her gün, sabahtan, akşamdan sabaha kadar ibadetle geçirip yatmamak Allah Celle Celaluhu geceleri ne için yaratmış? Yatmak için yaratmış. Gündüzleri ne için yatma, yaratmış? İş yapmak için. Ve her şeyi yerindedir. Onun için bir gece, geceleyin bir saat yapmak gündüzün beş altı saatine bedeldir. Gündüzleyin beş saat yattığın zaman belki gecenin bir saatinin yerini tutmayabilir. ha on, o, Dolayısıyla bu gibi şeyler yapmak nedir? Bidattır. Ve maalesef şiddet bazı şahıslar bazı şahıslar İmam İbni Teymiye'yi örnek edinerek evlenmiyor. Bazı şahıslar Türkiye'mizde özellikle Ustad Bediüzzaman'ı örnek edinerek evlenmiyorlar. Ve her ikisi de hataladılar. Çünkü İmam İbni Teymiye öyle bir dönemde yaşıyordu ki evlenecek evlenecek durumu yoktu yani. Hep hapis hapis işkence, hapis işkence, cihad Tamam mı? Ustad Bediüzzaman Allah rahmet etsin. O da o şekilde. Hep cihad, hapis, ceza, şu bu falan filan derken evlenecek hiçbir vakti yoktu. Ama şu anda bu iki zatı örnek edinen bazı şahıslar vakitleri olmasına rağmen tamam mı? Evlen Evlenme gücünde olmalarına rağmen ondan sonra hapiste de değiller sadece sözde onları örnek ediniyorlar ama bu iki zatı bu şekilde örnek edinmek gerçekten bu nedir sünnetten çevirmek bu bid'aattır. Niçin? Çünkü ayet-i diyor ki: "Men rağiba an sünneti felesa minni." Ve bu terk edilen bu terk edilen bu ibadetler söz sözde yani onlar Allah rızası için terk ediyorlarsa bunu şer'i sünnete karşı veyahut zıt olduğu için nedir? Bidattır. Çünkü diyor ki tarikatun fid dini muhtara'atun bu diyor, bu gibi şeyler diyor, dinde icat edilen bazı şeylerdir. Tudahi el ey -şer şer'i sünnete nedir? Zıttır. Yaksudu bisüluki aleyha el-mubalaga ve onun kastı bu tutunmuş olduğu, bu ibadet Veyahut da bu gibi haller nedir? Onca bu ibadettir. Allah rızası içindir. Bunda bir sakıncası yoktur. Ve hayatı boyunca bunun üzerine devam ediyor. Tamam mı? El-mubalaga fit-te'abbu dilillahi subhanehu ve taala diyor. Aşırı bir şekilde kendini ne yapıyor? İbadete veriyor. Birisi aşırı bir şekilde hayatta hiç oruç yemiyor. Hep oruçlu. Diğeri ömür boyu veyahut da devamlı hiç hanımlarına yaklaşmıyor veya öyle hayatta evlenmiyor. Diğeri de hep gece, bütün geceleri hayat boyu ne yapıyor ibadetle geçiriyor ve bu gerçekten nedir? Bu aşırılıktır. Ve bu aşırılık olmakla beraber aynı zaman nedir aynı zamanda nedir? Büyük bir bidaattır. Ve Satt ve Selam diyor ki: "Kullu bidatın dalale, ey her bidat delalettir." Demiyor ki Aleyhisselatü orada bid'atun mesela bid'atun hasene veya da bid'atun dalale. Diyor ki kullu bid'atun dalale. Ve bazı şahıslar başta daha önceki derslerimizde değindiğimiz gibi Ömer İbnül Khattab radıyallahu ta'ala anının söylediği sözü örnek ediyor. Diyor ki o zaman nedir? bida hasene vardır. Çünkü demiş ki nimetül bid'a hadihi ve buna değinmiştik. Evet. Mesela bazı bidatlarda şöyle diyor ki: "Enha teşabeh at-tariqa eş-şer'iyye min tekun fi'l hakikati kedalik." Aslında hakikat olarak, tamam mı? Hakikat olarak aslında bu ibadet değildir. Ama bunu şer'i ibadete benzettiği veya şer'i ibadet gibi edindiği için ne olmuş oluyor? Bidat olmuş oluyor. Çünkü şer'i olmamakla beraber kendisince şer'idir diye bu ibadeti yapıyorsa o zaman bu ibadet Kur'an ve sünnetin anlayışına uygun olmadığı için o zaman o şey nedir? Bidattür. Örneğin diyor: "Minhe vad'ul hudud ken la Bir kişi diyor ki mesela, "Benim şu şu şu şu işim olursa diyor. 5 gün beş gün Oruç tutarak sabahtan akşama kadar güneşin altında kalacağım. Oturmam, yemem, içmem sabahtan akşama kadar güneşin altında kalırım. Ne yapıyor nedir diyor. Neyim olsa, şu şu şu işim olursa diyor. Ve nedir Türkçe karşılığı ve tercümesi nedir? Adak. Tamam mı? Diyor ki benim oğlum askerden sağ salim gelirse şöyle yapacağım. Diğer kadın diyor ki hiç oğlum olmuyor. Benim oğlum olursa diyor şu şunu yapacağım diyor. Diğer diyor ki mesela devamlı oğlu oluyor. Hiç kızı olmuyor. Benim kızım olursa şöyle şöyle yapacağım. Birisi diyor ki benim oğlum şifalı olursa şöyle yapacağım. Ve birisi işte diyor ki mesela işte benim istediğimi Rabbim Celle Celaluhu bana verirse ben de bir hafta boyu sabahtan akşama kadar yani güneş doğup Batıncaya kadar hiç oturmadan, yemek, su içmeden güneşin altında kalacağım. Bunu ne yapıyor? Nedir ediyor. Ve aleyhissalatü vesselam diyor ki masiyette nedir yoktur. Tamam mı? Masiyette nedir yoktur. Ve asıl itibariyle nedir ey adak mekruhtur. Bazı alimler demişler ki tenzihen mekruhtur. Bazı alimler demişler ki tahrimen mekruhtur. Ve doğrusu vallahu alem tahrimen mekruhtür. Ey kişi Allah'la pazarlık yapmayacak bu konuda. Allah Celle Celaluhu'nun ne güneşin altında sana güneşin altında kalman, Kesinlikle. senin ihtiyacı var. Ne de yüz bin tane koyun veya otta on tane koyun kesmeye de ihtiyacı var. tamam mı? Ne de sabahtan akşama kadar ibadet yapmaya onun ihtiyacı var. Dolayısıyla Ya Rabbi sen benim hastamı şifa edersen veya şifa verirsen, ben senin için 20 tane koyun keseceğim. Allah Celle, Celle bu koyunlara ihtiyacı yok ki. Onun için burada halimler demişler ki, bu anlaşma, tamam mı? Allah'la yapan anlaşmayı, bu kişi Allah'a karşı terbiyesizliğin ta kendisidir. Sen bu gibi anlaşmaları insanlar yapabilirsin. Allah Ama Allah'la yapmak Doğru değildir. Ama bir kişi bu adafa üzerinde vacip kıldıysa ve Allah Celle isteğini yerine getirdiyse o zaman o adağı yerine getirmesi üzerinde vaciptir. Ama ma'al esef bazı şahıslar edindikleri adak yerine gelmesine rağmen ondan sonra bu adak onlara zor geliyor ve yerine getirmiyorlar. Böylece Allah'a karşı isyan etmiş oluyorlar. Ancak bu demin verdiğimiz örnek bu nedir başta caiz olmadığı gibi bu nedirin keyfiyeti de caiz değildir. Kurban tamam mı mesela kurban keseceğim dediyse kurban ve Allah Celle Celaluhu o kişinin istediği ona verirse kurban kesmek bu İslam'da vardır. Şeriatta vardır kurban kesmek. Ama sabahtan akşama kadar kendine bu şekilde güneşin altında susuz kendine eziyet vermek bu sünnette olmadığı için bu nedir? Bu masiyettir. Onun için buna bu gibi nedirler yapmak nedir? Bidattır. Ve bu bidat nedir? Delalettir, ey sapıklıktır. Ama şer'i o dediğimiz nedir? başta her ne kadar caiz değilse de adam yaptıysa tamam mı? Yaptığından dolayı tamam mı? ve Vesselam'ın sünnetine aykırı yapmış olur. Ama yapıp da yerine getirirse o kurbanı kesmesi kurban da İslam'da olduğu için o zaman kesmesinde nedir? Bir sakınca yoktur. Daha doğrusu vaciptir. Ama diğeri kesinlikle sünnette aslı yoktur. Güneşin altında durup susuz, tamam mı? Yemeksiz, Oturmaksızın böyle hep güneşin altında bu kendine eziyet vermektir. Kişi kendine eziyet vermektir. Onun için masiyetlerde nedir nedir? Batıldır. Bir kişi desek ki ben böyle bir şey yapacağım ve Allah Celle Celaluhu onun istediğini yaparsa o zaman o masiyeti yapmayacak? işlemeyecek. Ama kurban dediyse o kurbanı yerine getirecek. Veya da desek ki Allah Celle Celaluhu şu şu şu şu benim dediği isteğimi verirse ben Tamam mı? Camide şu kadar rekat namaz kılacağım Allah rızası için. Mutlak namaz. Başta nedir nedir? Caiz değildir. Ama Allah onun istediğini verdiyse oradaki o nezrettiği, adak ettiği namaz o zaman camide kılması üzerinde vaciptir. Ama namazın vacip olduğundan değil Allah'a söz verdiğinden dolayı o namaz o an için onun üzerinde vacip olur. Onu he. O namazı kılmazsa o zaman günahkar olmuş olur. Niçin? Çünkü kendisinin kaldıramayacağı bir şeyle kendine yaptı mukellef kaldı. Ve bu mükellefiyet de Kur'an ve sünnete aykırı olduğu için tamam mı? Burada ne yapıyor başlangıçta? Allah'a isyan etmiş olur çünkü nedir caiz değildir. Ama edindiyse o nedir şer'i ise yerine getirecek. Nedir şer'i değilse yerine getirmeyecek. Tıpkı bu güneşin altında kalkıp oturan kişi. Ve minhe iltizam el-keyfiyat vel zikri ala Daha başka bir misal bazı ibadetlere bazı keyfiyetler vermek. Örneğin zikir biliyorsunuz. Zikir namazlar namazdan sonra veyahutta sabah akşam zikirleri veyahutta mukayyed zikirler veyahutta mutlak zikirler. Bu gibi zikirleri kalkıp da sünnetin sünnetin dışına çıkararak da sünnete aykırı bir şekilde yapmak, ayrı bir keyfiyet vermek nedir? Sünnet değildir. Örneğin mesela bazı tarikat ehlinin yaptıkları zikirler gibi. Örneğin Onların ustadları yani şeyhleri diyor diyor ki onlara günde şu kadar la ilahe illallah zikri çekeceksiniz. E bir kişi onlardan bir kişi diyor ki hani ustad bize böyle söyledi ama nasıl yapacağımızı söylemediğim, söylemediğinden dolayı gelin biz bu zikri belli bir vakitte, belli bir saatte bir yerde hep beraber sesli yaparım yapalım. Örneğin kaç kişi bu gibi bu gibi ustattan ders almışlar veya da şehten diyelim ki 20 kişi, 20 kişi her pazartesi günü bir yerde toplanıyorlar. Ondan sonra her esinin elinde yüzlük tesbih ve hepsi bir sesle La ilahe illallah, La ilahe illallah. Ondan sonra öne arkaya veya hatta sağa sola sallanara bu gibi zikri ses bir tek sesle e-cemaatla yapıyorlarsa. Zikir her ne kadar la ilahe illallah zikir ise de veyahut da meşru'u ise de bu gibi keyfiyeti vermek nedir? Bidattır. Çünkü aleyhissalatü vesselam yüz defa la ilahe illallah vehdahu la şerike leh demesi tamam mı? Fecir namazından sonra sabah zikirlerini yaptıktan sonra bağdaş kurarak ne yapıyordu? Sayarak yüz defa kendi kendine söylüyordu. Kendini işittirecek şekilde. Bunlar ne yaptı? Bunlar daha da genişlettirdiler. E, niçin? Çünkü hep beraber bu zikri yaparsak daha çok kalplerimize işler diye söylüyorlar. Bu maalesef şiddet bu oluyor. Veyahutta La ilahe illallah değil Allah Allah Allah hep bir sesle Allah Allah Veyahutta bir kişi tek başına Allah Allah Allah zikri yapması. Allah Allah zikri sünnette kesinlikle yoktur. Hay, hay, hay. Veyahutta hay, hay veyahutta hu, hu hu yani odur, odur, odur veyahutta o, o, o kim bu? Hay, hay, diridir, diridir, kimdir bu? Tamam mı? Allah, Allah, Allah, evet Allah, Allah lafzıdır. Ve biliyorsunuz Allah lafzı Allah Celle Celaluhu'nun en güzel isimlerindendir. Daha doğrusu isimlerin en güzel ismidir. Ama aleyhissalatü vesselam bu isim bu kadar güzel olmasına rağmen aleyhissalatü vesselam bu lafzı kendine bir ders olarak edinip ne yapmamıştır? Zikretmemiştir. Ey Allah lafzı ile tamam mı? Allah lafzını ifrat ederek Allah Allah Allah on defa veyahut da yüz defa gibi şeyler ne yapmamıştır? tesbih veyahutta zikretmemiştir. O zaman bu gibi zikirler yapmak nedir? Bu da bir bidattır. Ve bu bidat ileride değineceğimiz gibi dedik ki terkibi bidat, bir de hakiki bidat, bir de izafi bidat. Ay el bidatu'l izafiyye ve'l bidatu'l hakikiyye ve'l bidatu't terkiye. ال, ال, şimdi yani biliyorsunuz bazı şahıslar bidatların çok şeylerinde mesela el الب, bil الب, mesela küfri bidat ay o bidat kişiyi dininden çıkaran örneğin bin sıffanın bid'atı gibi ay Allah celle celaluhu öbür dünyada gözükmeyeceği ve Allah Celle Celle bütün isim ve sıfatlarını inkar etmesi. Dolayısıyla bu bidat nedir? Bu küfri bidattır. El bidatul küfriye diyorlar. Bazı alimler bu gibi bidatlar ne diyorlar? Küfri bidat diyorlar. Ve daha başka isimle diyorlar ki El fuskı bidat Ey fusk olan bidattır. Ey küfre götürmeyecek bidat. Ama küfürden örneğin Büyük küfür, küçük küfür veyahutta büyük şirk, küçük şirkin isimlendirildikleri gibi <gülüyor> burada diyor. Evet. Bir de öbür tarafta diyorlar mesela el-bidaatul-hakiki. Hakiki bid'at nedir? Hakiki bid'at kesinlikle Kur'an'dan ve sünnetten delili olmayıp dinde oluşturulan bir ibadet. Tamamen uydurma. Tamamen uydurma. Örneğin ve Vesselam'ın Miraç'a yükselmesi, yükseldiği geceyi kutlamak. Ve o günü belli ibadetler oluşturup ve o Tahir-i ve Selam'ın siretini, tamam mı? Ali Satt ve Selam'ın hayatını veyahut da siretinden bazı örnekler vererek veyahut da bazı kitaplar veyahut da o gün o günü oru, oruçla geçirmek. Veyahut da o gün içerisinde kendilerine bazı namazları farz etmek veyahut da icat etmek veyahut da geceleri e bu gibi e bu gibi ibadetler sünnette kesinlikle olmadığı için ve delili olmadığından dolayı bu nedir? Bu bid'at hakiki bid'attır ve sapıklığın ta kendisidir. El bidatul izafiye dedikleri izafe edilen bid'at, tamam mı? Tıpkı Aleyhissatü vesselam eee Doğumu gibi, mevlidi gibi mesela. Bu ne yapıyorlar? Bu diyorlar ki, ve vesselam, tabi bunu nereden aldılar bunu? Yahudi ve Hristiyanlardan. Çünkü özellikle Hristiyanlar biliyorsunuz, Türkiye'mizde de bu kutlanıyor. Yılbaşı deniliyor. Bütün İslam aleminde sanki gerçekten bu mevlid şer'iymiş gibi Müslümanlar yani hemen hemen hepsi kutluyorlar ancak Allah'ın istisna ettiği insanlar müstesna ey dinlerinde şuurlu olan insanlar müstesna mesela diyorlar ki madem ki bunlar İsa Aleyhisselatü Vesselam'ın doğumunu kutluyorlarsa biz de Muhammed Aleyhisselatü doğumunu kutlayalım yani bizim bizim Resulümüz onlardan çok daha değerlidir diyorlar onlar nasıl kutluyorlarsa biz de bunu kut. veyahut da madem ki onu kutluyorsak bari bunu da kutlayalım diyorlar ve her hicri yılın başlangıcı geldiği zaman ne yapıyorlar? Bunu bu gibi ibadetlerle kutluyorlar. Daha doğrusu bazı şahıslar bir köyden bir köye veyahut da bir şehirden bir şehire yürüyüş yaparak ne yapıyorlar? Diyorlar ki biz burada ne yapıyoruz? Hicret ediyoruz. ve Semin Mekke'den Medine'ye hicret ettiği gibi. Ne bunu ne yapıyorlar? Sözde bu ve Semin sünnetini ihya ediyorlar. Ama bu öyle bir şey Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinde olmadığı için bu gibi şeyler kendi kendine eziyet vermekten başka Örneğin Örneğin Ankara'dan İstanbul'a kadar yayan gidecek adam. Hicret ediyor. Veyahut da otobüsle veyahut da uçakla ama o niyetle. Çünkü ne diyor Aleyhisselatü Vesselam? İnnemel amalu bin niyet. Adam niyeti Allah rızası içindir o gün olduğu için mesela Mekke'den Medine'ye i Aleyhisselam hücret ettiği her sene o her sene günü geldiği zaman o şahıslar ve da o kişiyi yayan veya da herhangi bir vesileyle gidiyorsa basla uçakla atla neyse o niyetle gittiği için bu nedir? Bu bidattır. Çünkü bunu taabbudi yönden yapıyor. Bunu taabbudi yönden yapıyor. Taabbudi yönden yaptığından dolayı nedir? Bidattır. Çünkü Kur'an'dan ve sünnete ası yoktur. Ve buna bazı alimler diyorlar ki bu bu da ne yapılmış? İza, dine idafe edilmiş. Ey ek olarak yapılmış, öğüt ve eklenmiş. Veyahutta iltihak edilmiş. Tabii bu Kur'an'dan ve sünnetten delili olmadığı için nedir? Bu da bid'aattır. Öyle bid'atü tertikiyye nefis yani efendi. Bu edilmemiş mi zaten şey? Yani bütün e, dinden ve sünnetten olmayan, Kur'an ve sünnet olmayan Zaten bidat kısmına girmiyor mu genel anlamda? Öyle de yani mesela şimdi demek ki bu bidat etterkiyi mesela, tamam mı? Yani onlar bu kişiyi onlarca öyle sanıyorlar ama doğrusu öyle değildir yani. Doğrusu öyle değildir. Çünkü böyle Ali ve Selam böyle bir ibadet ne yapmamıştır? İhya etmiş değildir. Biz ibadetleri kimden alıyoruz? Ali ve Selamdan alıyoruz. İbadetlerin keyfiyetini örneğin namaz kılacağız. Allah Celle, Celle namazı farz kılmıştır. Kur'an'da belirtmemiştir. Sünnette belirtmiştir. Ve Aleyhisselatü Vesselam diyor ki ne diyor? Benim nasıl namaz kıldığımı gördüyseniz o şekilde namaz kılınız. Sallu evet. kema ra'aytumuni usalli. E, haç konusunda diyor ki Aleyhisselatü Vesselam, tamam mı? Khudu anni menasikakum Ha o zaman bir kişi namaz kılıyorsa... Aleyhissatu vesselam namaz kıldığı gibi kılacak. Şu imamın söylediği gibi, bu imamın söylediği gibi, bu şeyhun söylediği gibi değil. O zaman bu kişilerin yapmış oldukları bu bir ibadet. Aleyhissatu vesselam'ın yapmadığı ibadet olduğu için ve bu kendilerince bu ibadet, bu helal olan şeyi terk ettikleri zaman kendilerince ibadet sayıyorlar. Aslı olmadığı için bu nedir? Bu terk ettikleri helal yine bidattır. Terk ettikler. Çünkü bu helaldir. Yani oruç tutabilir, oruç tutmayabilir. Yatabilir, yatmayabilir. Yatmak, biliyorsunuz özellikle yattığı zaman vücudunun kuvvetleşmesi için tamam mı? Ve çoluk çocuğun kazanması için o niyetle yatıyorsa onun yatmış olduğu yapmış olduğu uyku bile ibadettir onun için. Niçin? Çünkü niyeti odur. Mesela bir erkek çoluk çocuğuna yap, almış olduğu bütün her şey ve niyetinde Allah rızası için alıyorsa Çoluk çocuğuna Yapmış olduğu masraf bile Onun için amel defterine sadaka yazılıyor Ama o niyeti etmesi lazım Ama niyet etmezse o zaman Adet haline geçmiş olur Mesela şöyle gidiyor Mesela iskirim alıyor çoluk çocuğuna Gözleri kalmaması yani başkasında kalmaması için Allah için diyor göz, Çocuklarının gözleri Mesela nefisleri şurada burada kalmasın diye Allah için onlara alıyor Tamam mı? E ki o alacak başka kimse de almayacak veyahut da aldıysa da hediye olarak al. Ama kendisi kalbinde Allah rızası için niyet ettiyse o zaman Allah Celle Celaluhu her ne kadar o aldığı şeyi onun üzerinde vacip ise de yine Allah Celle Celaluhu ona bir ne olarak bir sadaka olarak yazıyor. Ha o zaman biz bu ibadetleri Aleyhisselatü Vesselam'ın bize belirttiği keyfetli keyfiyetlerçe cefesi içerisinde yapmamız gerekiyor ve Vesselam'ın yapmadığı bir ibadeti terk etmemiz bizim hakkımızda nedir? Sünnettir. Yaptığı bir ibadeti aynı şekilde yapmak yine sünnettir. O zaman terk ettiğini yapmayacağız. Tamam mı? Terk ettiğini yapmayacağız. Yaptığını yapacağız. Yaptığını yapacağız. Her iki yönden de nedir? Sünnettir. Onun için İmam Elbani Rahim Abdullah diyor ki Es sünnetü terkiye ve belki de Allah'u alem İmam Elbani'den başka bu meseleyi belki hiç kimse değinmemiş. El sünnetü terkiye hakikaten çok önemli. El sünnetü terkiye. Ey aleyhissalatü vesselam bir ibadeti terk etmişse bizim hakkımızda onu terk etmek nedir? Sünnettir. Tamam mı? Yapmadığı bir ibadeti. Ve bu hayatımızda birçok örnekler verilebilir. Öbür, öbür taraf diyor ki وَمِنْهَا <gülüyor> El tizamil ibadet el muayyene fî avukat Yani bazı ibadetleri, bazı vakitler, o ibadetlere bazı vakitler tayin etmek. Örneğin, kişi, devamlı gündüz çalışıyor. Ve diyor ki, ben diyor, her gün, saat 9'dan sonra boşum. Gündüz çalışıyorum. O zaman sen, ben, sabah fecir namazından sonra, zikirleri yapamıyorum. Akşam namazından sonra da yapamıyorum. Ben bu akşam zikirlerini saat 9'dan sonra boş olduğum için, işten geldiğim için ne yapıyor? Her gün saat 9'da oturuyor. Bu meşru olan zikirleri yapıyor. Zikirler meşrudur. E, Aleyhisselatü Vesselam'ın söylediği zikirlerdir. Ama Aleyhisselatü Vesselam'ın bu yaptığı zikirler belli vakitlerde yapmıştır. Bu kişi ne yapıyor? Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı vakitlerde değil, Kendisinin tayin ettiği vakitlerde yaptığı için bu edindiği vakit nedir? Bidaattır. Örneğin her gün saat 9'da şu ibadeti yapıyor ve da şu namazı kılıyor. Bu nedir? Bu bidattır. Kıldığı şey ibadettir yani namaz namazdır. La ilahe illallah, la ilahe illallah yüz defa çekiyor. Yüz defa subhanallah mesela, yüz defa elhamdülillah mesela tamam mı? E bunlar vaktinde çekmediğinden dolayı ve bunlara belli bir vakit tayin ettiği için bunlar nedir? Bidat'tır. Onun için bu gibi ibadetler, ibadetlere keyfiyet vermek kesinlikle hiçbir alimin, hiçbir imamın, hiçbir ustadın hakkı değildir. İbadetler Allah Resulü Aleyhisselam tarafından... Keyfiyetleri belirtilmiş, vakitleri belirtilmiş, eğer mukayyet bir zikir ise zamanında ve vaktinde yapılması gerekiyor. Yok mutlak zikir ise ve daha önceden mutlak zikiri anlattık, kişi istediği an oturuyor, iş yapıyor mesela, tamam mı? Adam iş yapıyor, iş esnasında zikrediyor kendi kendine mutlak bir şekilde, sayısız. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. Allah'a Allah, yürüyor, gidiyor, oturuyor falan mesela yani eve git. Bu nedir? Bu mutlak zikir. Ama mukayye zikirler namazdan önce, namazdan sonra, tamam mı? Mesela eve giriş, evden çıkış, tuvalete giriş, tuvalden çıkış, yatağa girmek, tamam mı? Camiye girmek, camiden çıkış. Yani mukayye zikirler var. Bu mukayye zikirleri vaktinde yapmak lazım. Ama kalkıp da bir kişi bu zikirleri bu vakitlerin dışında daha başka bir vakitte yaparsa, her ne kadar bu zikirler meşrui ise de böyle bir vakit edindiği için o yapmış olduğu zikirlerden bir miskazerre kadar payı yoktur. Niçin? Çünkü diyor ki aleyhissalatü vesselam men amile amelen leysa aleyhi amruna faha varat her kim bir amel yapar ey bir ibadet yaparsa yapmış olduğu bu ibadet fevta, o ibadet bizim sünnetimize uygun değilse o ibadet Allah katında nedir? Merdüttür ey! onun amel defterine ibadet olarak yazmaz. Belki de vallahu a'lem tamam mı? Bilerek yani ona söylendikten sonra inat ederek bilerek yaparsa o onun amel defterine günah bile yazılabilir vallahu a'lem. Efendim? Yok hocam. Onda kılınca. Tamam. Diyor ki ennel bid'ate yani innehe tariqa din muhtara'a. Bid'at, dinde icat edilmiş bir şeydir. Ey dinde aslı olmayan, dinde aslı mı olmayan, ister bu ibadet, bu ibadet, ister namaz olsun, ister zikir olsun, tamam mı? İster zikir olsun, ne olursa olsun, o yaptığı ibadet, ibadet niyetiyle yapıyorsa ve o ibadetin Kur'an'da ve sünnette yeri yoksa, her ne kadar ibadet sayılıyorsa da onun yanında bu Allah katında o ibadet, ibadet sayılmıyor. İbadet sayılmıyor. Örneğin, demin söyledim, diyor ki فَاِنَّ الْفُعِلِ Meselen diyor, bir fiil veyahut bir amel قَدْ يَكُنْ حَلَالًا في الشرع, بِالشَّرْعِ فَيُحَرِّمُهُ الْاِنْسَانَ عَلَى نَفْسِهِ اَوْ يَقْصِدْ تَرْكُهُ قَصْدًا Yani bir şey İslam'da meşruudur veyahut da tamam mı? Kendisi ne yapıyor? O kişi kendini o meşruudur veyahut da o helal olan şeyden ne yapıyor? Mahrum ediyor. Örneğin, Mesela hayatta et yemiyor. <gülüyor> Diyor ki et çok gıdalıdır. Tamam mı? Özellikle mesela bekarsa mesela, Bekarsa diyor ki mesela Aleyhisselam diyor ki bekarla ne diyor? Gücü eden kişi evlensin. Gücü yetmeyen kişi ne yapsın? Oruç tutsun. Ve oruç tutsun derken hayatı boyunca oruç tutsun demek değil. Yani arada bir oruç tutsun. Pazartesi, günleri, mesela Pazartesi, Perşembe günleri, Hicri ayının 13, 14, 15 veyahut da... Ee, Mesela özellikle Muharrem ayında ve Şaban ayında aleyhissalatü vesselam biliyorsunuz bu iki ay içerisinde çok oruç tutardı. Ve Ramazan'ın dışında hiçbir ay baştan sona kadar tutmuş değildir. Ama bir kişi bu adam ne diyor? Diyor ki ben bekarım diyor. O zaman ben diyor hayatta ne yapmayacağım? Hiç et yemeyeceğim, hiç meyve yemeyeceğim. Ve bunu Allah için bunları yemiyor. Çünkü diyor ki ben bunları yesem diyor. Güçlü olacağım, kutlu ol, kuvvetli olacağım derken nefsime hakim olamayacağım. E belki zina yapabilirim veya da işleyebilirim. Ne yapıyor? Kendini bu gibi şeylerden mahrum ediyor. Ama Allah Celle Celaluhu bunları ne için yaratmış? Dindarlar için de ve dindar olmayan için insanlar da insanlar için yaratmış. Bu yemekleri, bu meyveleri Allah Celle Celaluhu yarattıysa sen bundan faydalanacaksın. Ama her şeyi ne yapmayacaksın? Ölçüyü kaçırmayacaksın örneğin iki tane elma yiyeceğine bir, bir durum bir dilim elmayı iki üç tane üzüm yemesene birazcık mesela haftada bir gün veyahut da ayda bir gün mesela et yemesene tamam mı? yani veyahut da diyor ki mesela ben hiç su içmeyeceğim e, su içmemek tıpkı yemek yemeyeceğim dediği gibi tamam mı? ha bunlar nedir? şer'i veyahut da helal veyahut da mübah olmasına rağmen Kalkıp da kendini bu gibi şeylerden mahrum etmesi, bunlar nedir? Bunlar hepsi bidaattır, ey batıldır. Diyor ki, Kemen fe'alarrahtu ey, deminki başta o üç kişiyi örnek vermiştim. Tabii diyor ki, Annehu terek mâ yecûz terkuhu, eû mâ yutlap terkuhu. Kellezi yuharrım ala nefsihi attağâmul fulâni. Yani herhangi bir yemeği kendine haram kılıyor. Ben diyor bu yemeği kılmayacağım. Ve Yahutta diyor ki ben hayatta yeni elbise giymeyeceğim. Ve Yahutta diyor hayatta yamasız elbise giymeyeceğim. Hep yamalı elbise giyeceğim. Ve maalesef الشedid bazı tarikat ehli olan bazı şahıslar bu gibi huyları var. Ey mahsustan elbiseyi yamalı yapıyor. Halbuki yırtık değildir ama şuraya yama vuruyor, buraya yama vuruyor, oraya yama vuruyor, buraya yama vuruyor. Böyle neymiş? İşte Ömer bin Khattab radıyallahu Teala an elbisesi ve cübbesi yamalıymış da. Tamam mı? İşte o da ne yapıyor? Böyle yamalı nefsini sözde yeni nefesini çökertiyor. Kibirlenmesin diye. Yani herkes onu hor görsün diye ve onun hepsini nefsini, nefsini ez, ezerek işte küçümsemesi için falan filan gibisi. Sattı Vesselam böyle yapmıyordu ki Sattı Vesselam Veyahut da hiç yeni elbise giymemesi Aleyhissalatü Selam yeni elbise de giymiş eski elbise de giymiş öyle değil mi onun için Aleyhissalatü Vesselam diyor ki zinetukum indek kulli mescid'' ve buradaki zinetukum tabi asıl itibaren alimler ''Eysetre Auret'' konusunda şey yapıyorlar ama bir animle diyorlar ki bu ayete dayanarak bir kişi namaz kılmak istediği zaman nasıl Nasıl mesela daha başkalarına hoş gözükmek istiyorsa namaza durduğu zaman aynen o şekilde hoş durması gerekiyor. Bazı şahıslar düğüne gittiği zaman belki aynaya yirmi defa bakar. Aynaya kadın olsun erkek olsun tamam mı? Aynaya yirmi defa bakar. Veyahut da önemli bir adam karşılanacağı zaman en güzel elbisesini cicilli bicilli kokusunu mokusunu memleyin'i dediğim gibi kaç defa aynaya bakıyor saçlarına yüzüne gözlerine elbisesine kundarasına namaza geldiği zaman şortla namaz kılıyor. Saçlar darmadağını uykudan kalkmış. Özellikle fecir namazı ise ve özellikle saçları da uzun ise tamam mı? Kalkmış namaza efendim abdestini alıyor masajı namaz ediyor. Saçlar darmadağını pejama ile uyku pejamasıyla veyahut da şu spor yani Iı, takımıyla adam kalkıyor mesela namaz kılınıyor, bir de bir şey bu tarafı buradan çıkmış, bir tarafı buradan inmiş yani tamamen paspal bir şekilde Allah'ın huzuruna geliyor, tamam mı? Nedir? Diyor ki, ben kendimi böyle yapıyorum ki herkes bana deli, bu adam delidir yani Allah'a ibadet ede ede, kulluk ede ede, yani kim bana bakar diyecek bu adam delidir yani kendini o kadar insanlar karşısında kendisini ne yapıyor? Horlaştırıyor. Bu da ve vesselamın ahlakından ve sünnetinden değildi. ve vesselam hanımlarına karşı ne yapıyordu? Süsleniyordu. Hanımlarına karşı namaza durduğu zaman tamam mı? Tıpkı hanımlarına karşı süslendiği gibi namaza durduğu zaman Rabbine karşı da süsleniyordu. Böyle paspal durmuyordu ki ve vesselam ve aleyhissalatü vesselam saçını tarıyordu sakalını tarıyordu bazı hadislerde aleyhissalatü diyor ki yani devamlı saçınızı ve sakalınızı taramayın diyor bu hadislere dayanarak kendilerini ne yapıyorlar bazı şahıslar böyle paspallaştırıyorlar bu da doğru değildir yani her ne kadar niyeti Allah için ise de yapmış olduğu fiil aleyhissalatü vesselamün sünnetine uygun değilse o zaman o yapmış olduğu şey nedir bidattır özellikle o kişi kudve ediniyorsa. Ey Zaten, ustad, şey, eğer kendisi ustad ise veyahut da şeyh ise veyahut da imam ise ve insanlar onu örnek ediniyorlarsa o zaman bu ne olmuş oluyor? Hangi hadise dayadı geliyor? Sahih-i Muslim ile sahih-i buhari'de bir ittifak men ehdete fi emrine hâde mâ leyse minhû Bu hadisle ne yapıyor? Çelişiyor veyahut da zıtlaşıyor. Çünkü burada bir işte icat etti. Ve bu icat ettiği bidat kendisi kudve örnek olduğu için bütün müritleri veyahut da ona bağlı olan insanlar hepsi bunu yapacaklar. O zaman bu mürütleri arasında kendisi öldükten sonra diğer cil arkası cilcil cil arkası cil hepsi bunu ne edecekler? Bunu Hı. ibadet haline getirecekler. Böylece bu adam tam bidat işlemiş oluyor. Ve bu kişiyi İslam'da kötü bir şey icat ettiği için öldükten sonra da onun amel defterini o kötü şeyle amel yapan her kişi onun amel defterine günah işleniyor. Niçin? Çünkü Allah'ın rızasını her ne kadar kast ettiyse de o yapmış olduğu şey aleyhissalatü vesselam'ın sünnetine uygun olmadığı için bu nedir? Bu bid'attır ve masiyettir. Çünkü diyor ki aleyhissalatü vesselam men an sünneti feliis menni ve burdakı merrğib an sünneti Ali sattu ister ibadet yönlerinde olsun ister libas yönlerinde olsun her şeyle bu nedir içine alıyor. Kabul ederiz. İbadetin şartlarından sünnet diyor. Evet. Evet. Doğru. bu. Efendim. Tamam. Tabii. vakit bitti için burada dersimize son veriyoruz. İnşallah babam celledeler ömürce sıhhat verirse Musabim. tekrar bu dersimize devam edeceğiz. Hadi Allahu alem. Sallallahu aleyhi ve sellem ve ve Soru hocam. Kur'an-ı Kerim'i okumada usulümüz nasıl olmalı? Manasını bilmeden okumak Kur'an'ı indiriliş amacına uygun mudur? Değil tabii ki biliyorsunuz Kur'an okumak yani Allah rızası için tabii adam insanlar önünde gösteriş olsun diye okumuyorsa tabii. Allah rızası için kendi kendine okuyor mesela ister sabah olsun boş vakitlerinde veyahut otağı ezberi ve ezberinde varsa. Arabada yürürken mesela okur ezberinde veyahut da işinde çalışırken hem okur hem çalışıyor. Artık işine ne olursa olsun. El mühim yani Kur'an, Kur'an okumak her halukarda nedir? Sevaptır. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam diyor her bir harfte nedir? Bir hasene var. Ve her hasene on misli katı var. Ve her e, bu on hasene kat kat kat 700 kat daha çok daha çok daha çok katlar ne yapıyor sevap alıyor. <gülüyor> Dolayısıyla burada Kur'an'ın sevabı anınıyor Ancak en doğrusu ve en efdalı ne yapmak? Okuduğu Kur'an'ın manasını anlaması. Ve Allah Celle Celaluhu bu Kur'an anlaşılsın diye gönderdi. Bu Kur'an mezarlarda okunması için veyahutta efendim kılıflara koyup da böyle yukarı yukarıda yüksek seslere koymak için veyahutta iki kişi evlendikleri zaman evlilik zifaf gecesinde gelip de Kur'an'ı bezlere sarıp başları yanında koymak için inmiş bir Kur'an değildir bu. Bu Kur'an içinde emir ve yasaklar var. Tavsiyeler var, yasaklar var, emirler var, kıssalar var. Yani bu kitap tamam mı? Baştan sona kadar Müslümanın bir hayat nizamıdır. Kur'an Allah kelamıdır. Ey Allah sözüdür. Bizzat Allah Celle Celaluhu bu sözü konuşmuş. Ondan sonra Aleyhisselatü Vesselam'a indirmiş. Ve bu ümmet için bir yasa olmuş. Ey bir kanundur. Tamam mı? Hepsi emir ve yasaklarla doğru... O zaman bu kişi bir ayeti okuduğu, örneğin faizle ilgili ayetleri okuduğu zaman bu ayetlerin ona <gülüyor> ne söylediğini bilmiyorsa nasıl faizden vazgeçecek? Öyle değil mi? Çünkü manasını bilmiyorsa okuyacak belki de ağlayabilir. Ve biliyorsunuz bazı şahıslar özellikle sesi güzel olan şahısları dinledikleri zaman hep sallanıyorlar. Halbuki manasını anlamıyor ama... Onun sallanışı o güzel sesin tenine göre yapıyor. Sanki bir ses sanatçısı dinliyormuş gibi. Ve Yahutta kişi kendi kendine okuduğu zaman sallanıyor. Ve biliyorsunuz Kur'an okurken sallamak veya hatta ibadet yaparken öne doğru, arkaya doğru, sağa sola bu Yahudilerin ibadetlerindendir. Yahudiler Tauratı okudukları zaman, ibadet yaptıkları zaman öne Arkaya doğru ne yapıyorlar? Salla, kendilerini sallıyorlar. Ve bizim dinimizde ibadetleri yaparken sallamak kesinlikle yoktur. Ne Kur'an okunuşunda ne de daha başka ibadetlerde. O zaman kişi elinden geldiği kadar Kur'an'dan her gün bir hizip yapması, bir cüz veya da bir miktar okuması. Örneğin. Fecir namazına gidiyor mesela. Fecir namazından sonra tesbihlerini şunları bunları yaptı. Ve her gün aynı vakit geldiği zaman ne yapıyor? Orada Kur'an okuyor. Artık bir sayfa mı, iki sayfa mı, 10 sayfa mı, bir cüz mü? Mesela ne kadar vaktini bu gibi şeye vakit verebiliyorsa o gün yani alimler diyorlar ki en doğrusu ve en efdalı günlük günlük okuması ve bu günlüğü içerisinde artık onun rahatına bağlı, onun vaktine bağlı. Hangi vakitte Kur'an okuyabiliyor? Şu vakitte mesela. O zaman o vakitte bu Kur'an'ı okuması deminki başta söylediğimiz gibi nedir? Bir değildir. Niçin? Çünkü bu tedeyün yani sırf yani o vakti ibadet için tayin etmiyor. Dikkat ediniz. Çünkü o vakti ibadet için tayin etmek ederse. O zaman o vakti tayin ibadet için tayin ettiğinden dolayı bidat et, olmuş olur. Ama Kur'an'ı diyelim ki her sabah fecir namazından sonra çünkü adam mesela yedide işe gidecek, şuraya gidecek, şu kadar saat çalışıyor. Akşam geldiği zaman işte çoluk çocuğun mesela yemeklerini, isteklerini alacak. Akşam geldiği zaman mesela banyosunu yapacak, yemeğini yapacak. Çoluk çocuğuyla biraz oturacak. Mesela kaldığına kadar diyelim ki 4-5 saat uykusuna kaldı. Ha o zaman Kur'an okumak Mesela artık ya akşam veya da sabah yani boş vakitlerde. Ama diyorlar ki alimlerimiz tamam mı? Yani mutlak manada her Müslüman günde kendine Kur'an'dan bir bir kısım ayırması gerekiyor. Velokki bir sayfa. Velokki yarım sayfa bile. Ama kendine yapsın bunu kendine hizb edinsin. Yani virt edinsin. 13 Aleyhisselam diyor ki bir kişi kendine vird edinirse ve geceleyin o vird'i yerine getirmeyip yatarsa sabahleyin ne zaman uyansa o vird'i yerine getirirse gece yapmış gibi sayılır. Örneğin, vitir namazını devamlı mesela 11 rekat kılıyor. Bir gün geldi hastalandı veya otta çok yorundu yattı kalkamadı geceleyin. Vitir namazı geçti. Sabahleyin uyandıktan sonra fecir namazından sonra güneş çıktıktan sonra mesela tamam mı? O 11 rekat yerine 12 rekat kıldığı zaman aynen gece kılmış gibi Allah Celle Celalühu ne yapıyor ona sayıyor. Dolayısıyla bu gibi bu gibi şeyleri özellikle Kur'an-ı Kerim'i ve en doğrusu en doğrusu örneğin bir ayet mi okuyor o ayeti okuyup manasını öğrenmesi. Ve biliyorsunuz selef alimini yani selefimiz ashabı Radiyallahu diyorlar ki biz ve selam döneminde 10 ayeti okuyup yani okumasını öğreniyorlar. Ondan sonra ezberliyorlar. Ondan sonra o 10 ayeti yaşıyorlar. Aynen. O 10 ayeti yaşamadım. Başka bir ayete veyahut da birkaç ayete ne yapmıyorlar? Geçmiştim. Geçmiyorlar. Okudukları ayetleri ve ne yapıyorlar okuyorlar ezberliyorlar. Ondan sonra manasını anladıktan sonra akideyle ilgili ise akideyle ilgili haramla ile ilgili haramla, helal ile ilgili helalla, emirle ilgili emirle, yasakla ilgili yasakla ve bunlar harfiye ne yapıyorlar yaşıyorlar. Kadın hakları içinde varsa kadın haklarına, insan hakları varsa insan hakları. Yani her yönden ne yapıyorlar onu aynen ruhen yaşıyorlar, ruhen yaşıyorlar ve dolayısıyla. Müslüman elinden geldiği kadar Kur'an'ı okumak ve okuduğu ayetlerin manasını anlamak. Anladıktan sonra kendi öz hayatında bunları yaşamak. Emir ve yasakları yerine aynen getirmek. Sünnetse sünnet. Haramsa haramı terk etmek. Helalse helali yapmak. Emirse emri yerine getirmek ve bu şekilde. Hocam her bir insana 40 taş veriliyor. Her taşa bir zikir veya her taşa bir sure okuma talimatı veriliyor. Buna ilim öğreniyoruz diyorlar. Caiz mi? Bu tabii ki caiz değildir. Yani biliyorsunuz bu gibi bir daha bir daha soruyu söyle. Her, her bir tari... insana kırk tane taş veriliyor. Evet. Her taşa bir zikir veya her taşa bir o sure. zikirleri söylemiyorlar mı? Yok. mesela Ne gibi zikirler? Bilmiyorum. Hmm. Her taşa bir sure okuma talimatı veriliyordu. Buna da ilim öğreniyoruz diyorlarmış. Caiz mi diyor? Bu biliyorsunuz <gülüyor> Ebu'l-Mes'ud radiyallahu ta'ala an Ebu'l-Rehman Ebu'l-Mes'ud ve eee Ebu Eyyub el Ensarî olacak Allahu alem. Yahutta, ashabtan birisi bir gün camiye giderken bir bakıyor ki orada bir halka, orada bir halka, orada bir halka böyle camide halkalar görüyor. Ve her halkanın başında bir kişi ve herkesin önünde böyle taşlar var. Ve o kişi diyor ki Önle, önlerinde kaç tane taş varsa o taş sayısınca diyor ki deyin ki la ilahe illallah veyahut da subhanallah veyahut da elhamdülillah tamam mı? O taşlar sayısınca ne yapıyorlar? Böylece Allah'ı zikrediyorlar. E bu sahabi camiye girdiği zaman bakıyor ki hayatında ilk defa böyle bir şey görüyor. Böyle bir ibadet görüyor. Ve bakıyor ki bunlar vallahi yani bir de yaptıkları şey de güzel yani Allah'ı anıyorlar La ilahe illallah ve yutta subhanallah ve yutta ama acayip gördüğü şey halkanın yapılışı ve her kişinin önünde taşlar var ve o kişi de diğeri de komut veriyor Kulu mesela La ilahe illallah kaç taş var mesela 10-20-100 tane herkes o taş sayısınca mesela La ilahe illallah La ilahe illallah La ilahe illallah Burada tabii hiçbir şey söylemiyor. Susuyor ve gidiyor. feci namazına yakın olduğu için tamam mı? Gidiyor bakıyor ki Abu Abdurrahman'ın kapısının önünde bazı şahıslar oturuyor. Diyor ki Abu Abdurrahman çıktı mı? Diyorlar ki hayır biz de onun çıkmasını bekliyoruz. O da oturuyor bekliyor. Derken Abu Abdurrahman çıkıyor. Yani İbn Mes'ud radıyallahu. Anh. Ve hemen ona yaklaşıyor diyor ki ya Abu Abdurrahman diyor. Şimdi ben mescide gelirken öyle bir şey gördüm diyor. Ve diyor hayırdan başka bir şey de görmedim diyor. Ama keyfiyet itibariyle ilk defa görüyorum. Nedir bu senin gördüğün? Diyor ki Allah sana ömür verirse veya da bize ömür verirse gidip göreceğiz. Ve Allah giderken ona anlatıyor. Peki diyor onlara ne söyledin? Ben onlara hiçbir şey söylemedim diyor. Senin emrini seninle istişare edip senin emrini bekledim. Burada da dikkat ediniz. Bu sahabi alleme olmasına rağmen kafasına göre orada hareket etmedi. Çünkü ondan daha alleme, ondan daha alim bir kişi olduğu için onunla istişare etmeyi ve ondan emir, emir beklemeyi bekledi. Bu da yani edebin ta kendisidir. Günümüzde. Tamam mı? Al, bu bu şeyin yaptıklarının bidat olduğunu veyahut da sünnete olmadığını bilmesine rağmen tamam mı? Ve Ali Sem'in sahabisi arkadaşı tamam mı? Dostu olmasına rağmen ama ondan kendisince ondan daha hayırlı bir kişi olduğunu bildiği için onunla istişare edip ondan emraldıktan aldıktan sonra ne yaptı bunu söyledi. Ve geldiler. Hemen Abu Abdurrahman Radiyallahu böyle yüzünü kapattı. Hani kimse onu, onun olduğunu bilmesin diye. Hani bakacak ne yapıyorlar? Çünkü onu görseler belki yapmayacaklar. O zaman bir şey anlamayacak. Çünkü istiyor ki ne yaptıklarını görsün. Ve gitti bir halkanın üzerine durdu. Baktı ki işte bir kişi orada komut veriyor. Diyor ki Kulü la ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Diğerine gitti. Baktı ki hepsi böyle. Dedi ki ne yapıyorsunuz siz burada? Hemen yüzünü böyle yüzünü açtı baktılar ki Ebu'l Mes'ud Ebu Abdurrahman ne yapıyorsunuz dedi dediler ki ya Ebu Abdurrahman vallahi hayırdan başka bir şey yapmıyoruz Allah'a zikir ediyoruz la ilahe illallah diyoruz Subhanallah diyoruz elhamdül diyoruz ve işte bu bu taşların sayısınca bunu söylüyoruz ama ne yapıyorlar bunu halka yaparak bir de komut vererek bir de taşlarla sayarak ve radiyallahu anh diyor ki ya siz Muhammed ve ashabından daha hayırlısınız. Tamam mı? Yani bu yapmış olduğunuz şey de ya da yaptığınız şey Allah katında en büyük bidaattır diyor. veya da en büyük günahtır diyor. Bakınız diyor daha Allah'ın elbisesi çürümemiş. Su içtiği bardağı daha kırılmamış. Ashabı daha hayatta yaşıyor. Nasıl olur da böyle bir anda böyle bir zamanda böyle bir şey yapıyorsunuz. Niçin? Çünkü Ali Satt ve yapmadı. Ashabının yapmadı. Daha gideli de çok olmadı. Ali Satt ve Tamam mı? Siz buna rağmen böyle bir şey icat ettiniz. Ha o zaman bu gibi ibadetleri Ali Satt ve sünnetine uygun değilse bu ibadetlerin çeşidi, keyfiyeti ne olursa olsun kesinlikle bu keyfiyetten dolayı, bu sayımdan dolayı nedir? Bidattır. Ve her bidat delalettir ve her delalet sapıklıktır tamam mı ve aleyhissat vesselam diyor ki ve hayr el hedi ايش hediy Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem والله اعلم ilim meclisinin asıl gayesi ne olmalı ilim meclislerinde zikir olur mu ilim meclislerinde tabii ki ilim meclisleri derken ay Kur'an ve sünneti öğrenmek helalle ilgili, emirlerle ilgili, yasaklarla ilgili, tamam mı? Veyahut da aleyhissalatü vesselam'ın siretiyle, tarihiyle, ashabın, ashabın sireti, ashabın tarihi veyahut mesela Arapça lugatını öğrenmek, yani kavaat, sarf, nahu, şubu gibi şeyler, usulü fıkhı, fıkhı, usulü hadis, usulü hadis, mesela tefsir, usulü tefsir gibi bu gibi ilmi öğrenmek. Bu artık mesela alimlerin, oradaki alimlerin veyahut ilim öğrencilerinin vakitlerine bağlı. Mesela biz burada bakıyoruz ki mescitlerde bazı alimler fecir namazından sonra dersleri yapıyorlar. Bazı alimler ikindi namazından sonra yapıyorlar. Bazı alimler akşam namazından sonra, bazı alimler yatsı namazından sonra. Yani her alimin her alimin vaktine göre. Dolayısıyla ilim halkaları o şahısların vakitlerine uygun olmak şartıyla ne yapıyorlar? Kur'an ve sünnetten ashabın anlayışına uygun. Kur'an ve sünnetten bu gibi emir ve yasakları veyahutta ilmi öğreniyorlar. Ve bu ilim öğrenme esnasında bazı şahıslar bazı şahıslar yani selefin anlayışına uygun olmayan bazı şahıslar bir beden bakıyorsun. Sallu ala Muhammed. Herkes Allahum Allahümme salli ala Muhammed. Bunu adet haline getiriyor. Veyahut da Kulü la ilahe illallah. Böyle duruyor. Mesela Onlara diyor ki, yani onları russladı. Deyin ki La İlahe Herkes diyor ki La ilahe illallah. Veyahut da ki Allah. Herkes diyor ki Allah. Tabi ki Halisatü Vesselam'in döneminde ve da Ashab döneminde, Tabi'in döneminde tamam mı? Ey Selef çizgisinde olan alimler kesinlikle böyle bir şey yapmamışlar. Ama sen Halisatü Vesselam'in ismi geçtiği zaman sallallahu aleyhi ve sellem Allah Celle Celaluhu'nun ismi geçtiği zaman tamam mı? Sübhanehu ve Teala ve Yavutta Celle celaluhu. bir sahabinin ismi geçtiği zaman Radiyallahu Teala ta an tamam mı? Bu, bu şekilde yani bunları söylemekte bir beis yoktur. Ama ilim esnasında belli zikirler kesinlikle yoktur. Bir de meclis bittikten sonra yani meclisten kalkacağın Sübhaneke Allah'a bihamdik Aşhedü en la ilahe illan Astağfirüke ve ileyk bu dua vardı. Vallahu alem. Çektim kesildi. O da kapandı. Şimdi Aa kapandıysa kapat. Bir soru vardı hocam Hadi Allahu O Kalan soru neydi? Beşte, her kim Anne babasının kabrini ziyaret ederse ona bir hac sevabı vardır diye bir hadis var mı diye soruyordu. Yanlış hatırlamıyorsam. Eller çıkarıyorlar. Ne Açıyor musunuz? Açacağız, açalım. Bismillah. Ne yapıyorsunuz? Tabii. Ya oda kapandı, oradan <gülüyor> yok da bismillah. Nasıl olur bu Bismillah. Bir iki soru daha vardı ama aslında soru, şeyle aynı, cevaplarla aynı yani. Demin cevap verdiğiniz hani toplu zikirler veya pamutlu zikirler onu soruydu. <Gülüyor> Türkiye'de namazlarından sonra yapılan gibi o zaman müezzin işte pamut veriyor. Baba. Babası, He. bananlar, herkes pamut veriyor. Yok az kaldı, az kaldı, az <gülüyor> kaldı. Haydi. E, çay mı getireceğim bize? Anında akımayım. Çay konmaz kızım, doldurulur. <gülüyor> Hangi soru? <gülüyor> sorular nerede? <gülüyor> <sorular. gülüyor> Bitti gitti sorular. <gülüyor> o, o zaman tekrar o sorular yazılırsa ya, zaten zaten soruları hep e, Musa Yok, kardeş söylüyor zaten kimse. <gülüyor> güzeldi. Güzel, de. Bir güzel, bir güzel açalım. Hocam, heh şu. Allah daha da savunulursan Allah şey yapıyormuş dediler lan soruyor. Şöyle bir soru var. Ölüler işitir mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bedir kuyusuna atılan müşrik ölülerine sesleniyor. Onlar duydu diyor. Mezarlığa gelince selam veriliyor. Duymayan kişilere selam verilir mi? Resuller kabirlerinde dirile, diridir, namaz kılarlar, sizin salavatlarınız bana ulaştırılır gibi hadisler, ölülerin işittiğine delil gösterilir mi? Ehli Sünnet'in bu konuda inancı nedir? Şimdi bedir bedir muharebesinde ölen kafirler ve da müşriklerin, müşriklerin kuya atıldıktan sonra Ali ve Semin onlara hitap etmesi ve birisi dedi ki ya Rasulallah, onlar işitiyor mu dedi, senden çok daha iyi işitiyorlar. Bu aleyhissalatü vesselam'ın özelliklerinden birisidir. Aleyhissalatü vesselam tamam mı? Onlara hitap ederken Allah Celle Celaluhu o kişileri tamam mı? O sesi o kişilere duyurmak sırf aleyhissalatü vesselam'ın e, sözü hak olduğunu anlamaları için ve bu aleyhissalatü vesselam'ın özelliklerindendir. Ama biliyorsunuz kişi e, öldükten sonra onu mezara götürdükleri zaman, tamam mı? Bir akrabaları onunla beraber gidiyor. Bir de salih amel veya da kötü amel. Bir de mal. Akrabalar, mal. Bir de salih amel veya da kötü amel. Mezara koyduktan sonra akrabalar ve mal gider. Salih veyahut da salih olmayan ameller kalır. Ve orada ölü kişilerin ayak seslerini duyar. Ve burada Allah Celle Celaluhu onlara ne yapıyor? Onlara duyduruyor. Bir de Aleyhisselatü Vesselam mezarlara gittiği zaman diyordu ki Esselamu Aleykum ya kavmin mu'minin ila ahirihi. Bunu söylediği zaman tamam mı? Allah Celle Celaluhu Allah Celle Celaluhu Aleyhisselatü Vesselam'a devamlı diyordu ki Beki'a git ve Müslümanlar için istiğfar et. Bu verilen selamın duyulup duyulmadığı konusunda alimler aralarında ihtilaf etmişler. Bazıları diyorlar ki Allah Celle Celaluhu o selamı istediği o an için olmayabilir veya da o an için olabilir. İstediği an Allah Celle Celaluhu o selamı onlara ne yapıyor? Onlara duyuruyor. Anlaşılıyor mu? ve evet. Vesselam'ın mezarında dirilişi olması onun hayatı yani mezardaki hayatı Berzahı hayattır. Ey dünyada hayatta olduğu gibi değil. Ve resuller vefat ettikten sonra örneğin Ali satt ve selam mezarda namaz kılmıyor. Bu doğru değildir. Ali satt ve diyor ki: "Ey insanlar nerede olursanız onun bana selat ve selam getirdiğiniz zaman gezici melekler var. O gezici gezici melekler selatı ve selamı bana ne yapıyorlar? Bana ulaştırıyorlar." Selam. Allah'a gittiğimiz zaman yani Medine selam gönderiyorlar. Bizde filan filan selam var. Doğru değildir. He, mesela diyor ki bazı şahıslar e, sen Ömre'ye gidiyorsun. Ha. Benden Ali Sad ve seleme selam söyle diyorlar. Ölü bir kişiye böyle bir tavsiye yapmak doğru değildir. Evet. Ama kişi diridir. Örneğin Rıfat kardeşimiz Riyad'dadır. Efendim Edip kardeşimiz Medine'dedir. Orada bir kişi diyor ki ya edip diyor, sen riyada gideceksin. Rıfat kardeşimize selam söyle. Bu caizdir. Tamam mı? Ve ona söylediği zaman işte filan sana selam söylüyor. O da diyecek ki ve aleykumusselam ve rahmatullahi ve barakatuhu. Bu caizdir. Ama ölü olan bir kişiye selam mı götür? Bu kesinlikle doğru değildir. Ve sünnette aslı yoktur. Dolayısıyla aleyhissalatü vesselam mezarında şehitler ve resuller Tamam mı? hani diridirler ama oradaki diriliş veyahut da hayat berzehi bir hayatın. ey Allah Celle Celaluhu'nun istediği bir hayat artık bu berzehi hayat nasıl bir hayattır Allah katında malumdur biz bunu bilmiyoruz ama biz inanıyoruz ki ve inanmamız gerekiyor ki inanacağız ki Allah Resulü Aleyhisselam bu dünyadan vefat etti ruhu alındı ve namazı kılındı, yıkandı, mezara kondu. Ve kesinlikle dünya hayatı gibi mezardaki hayatı öyle bir hayat değildir. Mezardaki Nebilerin ve Resulülerin hayatları Allah Celle Celaluhu'nun istediği bir hayattır. Yani bizim şu anda yaşadığımız bir hayat gibi değildir kesinlikle. Bir de mesela bazı şahıslar gidiyorlar mesela Aleyhisselatü Vesselam'ın mescidinin yanında oturuyorlar. Ve yüzlerini kabire döndürerek işte sanki ve Vesselam'la konuşuyormuş gibi. Ya Resulullah işte ben filandan salam getirdim. Ya Resulullah filandan salam getirdim. Ya Resulullah filanın selamı var. Filanın selamı var. Şunu şöyle bu yani bu doğru değildir. Sanki diriymiş gibi yani hayattaki dirilişmiş gibi böyle onunla konuşuyorlar. Bu doğru değildir. Kesinlikle bu ve Vesselam'ın sünnetine aykırı olduğu gibi selefin çizgisine de aykırıdır ve uygun değildir. Son bir soru. Kim Allah rızası için anne babasının veya onlardan birinin kabrini ziyaret eder de mebrur nafile hac yapmış gibi olur. <gülüyor> Kaynak hadis-i şerif kenzül ken umual. Yok. Ben böyle bir hadis bilmiyorum. Ve böyle bir hadis olmasını da inan inanmıyorum yani. Bilmediğim bu hadisi bilmediğim gibi böyle sünnette böyle bir hadisin olacağını da tahmin etmiyorum ve inanmıyorum anne baba olsun daha başkaları olsun kabirleri ve vesselam devamlı diyor ki kabirleri ne yapınız ziyaret ediniz tamam mı ben diyor daha önceden kabirleri ziyaret etmekten sizi sakındırmıştım şimdi ise diyor kabirleri ziyaret ediniz diyor tamam mı ve diyor ki kabirleri ziyaret ettiğiniz zaman diyor insana ölümü hatırlatır Hani mesela günahı varsa günahlardan vazgeçer. işte orada tefekkür eder. Mesela işte bak ben de bir gün buraya gideceğim gibisi falan filan. Tamam mı? Ve gittiği zaman, mezarlara gittiği zaman söyleceği dua budur. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve bebekatu yadara kavmin ve ubinat. İlk önce hepsine selam veriyor. Eh, İki rivayet var. Ehl-i diyar bir de yadara kavmin mu'minine. Her ikisi de sahibi Bukhari sahih sahibi Müslim'dedir. Diğer sünnet, sünnetlerde de var. Bu ilk önce gittiği zaman genel olan dua. Selam. Bir de oradan bu sefer gider mesela babasının yanına amcasının yanına artık orada kim varsa bir de özel olarak o kişiye selam verecek. E, babası ise diyecek ki mesela Assalamu ya abe ve ya ve ve amca artık neyse bir de ona da müşriklere müşriklere yani istiğfar biliyorsunuz müşriklere istiğfar yoktur kafirlere dua yoktur. Selam yoktur. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Yahudi ve Hristiyanlara selam ile başlamayın. Ama onlar size yüzde yüz selam verseler o zaman selamın cevabını veririz. Örneğin çünkü Yahudiler Aleyhisselatü selam verdikleriz mi diyorlardı ki ''Essamu aleyke ya ebel kasım'' diyorlardı. ''Essam'' burada yani ölüm <gülüyor> anlamına geliyor. Yani ey Ebel Kasım ölüm senin üzerinde olsun veyahutta sana ölüm çatsın, ölüm gelsin gibi ki senden kurtulalım gibi bir dua yapıyorlardır. Böyle söylerse yüzde yüz böyle bunu söyledikleri zaman anlarsanız diyor Aleyhisselatü o zaman deyin ki siz ve aleykum ey sizin söylediğiniz, bize söylediğiniz şey sizin üzerinizde olsun. Onun için Yahudiler Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına geldikleri zaman Umma Ayşe'nin varlığında dediler ki aleyke, Ayşe. Sözü anladı dedi ki işte sizin üzerinizde olsun şöylesiniz böyle ya, ya e, Hınzillerin veya da Meymunların e, çocukları şudur Olur, budur onlara nahoş laflar saydı Aysu Vesselam dedi ki mehlen ya Aisha, mehlen ya Aisha dedim yani böyle değil dedi e, görmedin mi ya Resulullah'ın ben diyor anladım ne söylediklerini ben de dedim ki ve aleyküm sizin üzerinizde olsun ama alimlerimiz diyorlar ki Hristiyan veyahutta Yahudi veyahutta kafir Size dese ki "Esselamu aleykum" böyle بس belli bir selam ise o zaman diyor onların selamını alacaksınız. Yani, Ama demeyeceksiniz. Mesela o dedik ki "Selam aleykum." Demeyeceksiniz "Ve aleykumusselamü Rahmatullahi ve berekatu." "Esselamu aleykum." Siz diyeceksiniz ki "Ve aleykumüsselam." Ama "Esselamu aleykum" derse siz diyeceksiniz ki "Ve Aleyküm. Tamam mı? Var mı neydi? Ha o zaman Oza anne baba ziyaret edilir, kabirler ziyaret edilir ve Ali vesselam bakia gittiği zaman bu duadan başka bir şey ne yapmıyordu söylemiyordu. Şayet kişi dua etmek istiyorsa annesine babasına annesinin babasının veya da kimi ziyaret ediyorsa kabirlere doğru değil, kibleye doğru yönelsin, ellerini açsın ve orada bütün kabirde olanlara veya da annesine babasına ne yapabilir? Dua edebilir. Yalnız Kabre yönelerek değil, kibleye doğru yönelerek ellerini açıp veyahut da açmamayıp ne yapabilir? Orada dua edebilir. Tamam mı? Vallahi ve alem. Şefaat ya Resulallah diyen kişi tekfir edilir mi hocam? Son soru. Yok tek, yani, tekfir edilmez. Çünkü böyle diyen bir adam genelde bunlar cahildir. <gülüyor> tamam mı? Aleyhissalatü vesselam'a hitap ediyor şefaat ya Resulallah yani doğrusu ey Allah'ım sen Allah ve Vesselam bana yani şafi'ye kıl demesi gerekiyor. Ama direkt şefaat ya Resulullah demesi bu adam cahil olduğu için tamam mı? Hemen tekfir etmemek lazım. Ee, özellikle zır cahil ise tamam mı? Yani cehennül mürekkeb deniliyor buna. Ee, ne yapacak? Ona nasihat edecek yani işte bak bu caiz değildir, işte böyledir, şöyledir. Ama mutaassıp birisi ise sen ne dersen de benim şeyhim bunda bir bahis görmüyor. Ben, sen kimsin? Sen kimsin mesela şöyle ben şeyhim demişse ben şeyhime inanıyorum, sana inanmıyorum. O zaman bu kişi cahil olduğundan dolayı bu kişiyi te, en doğrusu tekfir etmemek lazım. Çünkü anlamıyor, bilmiyor. Buna devamlı nasihat etmek lazım. Bir sefer, iki sefer, üç sefer olur ki, olur ki yani Allah ona hidayet verir. Ve bu gibi sözleri terk eder. Ama bu sözleri söylemek de doğru değildir. Allah'u alem. Hocam kısa kısa iki tane daha var. var mı? Kabirleri ziyaret sevap maksatlı yapılır mı? Kabir ziyareti yani sevap umarak yapılır mı? Tabi zaten kabirleri ziyaret etmek sevaptır. Diyor ki aleyhissalatü vesselam. Kuntunaheytukum an ziyaratul kubur fe zuruha diyor aleyhissalatü vesselam. Emri diyor. Diyor ki zuruha. Ben diyor daha önceden sizi kabirleri ziyaret etmekten sakındırmıştım. Çünkü daha İs İslam'a yeni girmişlerdi. Ee, Küfre daha çok yakın oldukları için orada mezarları ziyaret ettikleri zaman şirk koşarlardı ya veyahut şirk e koşman korkusundan dolayı aleyhissalatü vesselam o an için terk etti. Ama Müslümanlar kültürleştikten sonra, bilinçlendikten sonra aleyhissalatü vesselam artık anladı ki artık bunlar şirk koşmayacaklar mezarlı ziyaret ederken. Aleyhissalatü vesselam ondan sonra dedi ki, Zuruha. Yalnız buradaki bu sizi kabirleri ziyaret etmekten sakındırmıştım şimdi siz onu ziyaret edin hadisi konusunda Selef alimleri ikiye bölünmüş örneğin burada Hembelif alimleri diyorlar ki kadınların kabirleri ziyaret etmesi kesinlikle haramdır diyorlar Hembeliler Tamam mı Öbür taraf diğer alimler diyorlar ki bir kadın diyor kabirleri ziyaret etmesi, etmek istediği zaman her şeyden önce hijablı olacak. Yani ondan sonra kabirin yanına gittiği zaman hüngür hüngür böyle sesli hışkıra hışkıra bağıra bağıra çağıra çağıra tamam, he. veyahut da erkeklerle he. erkeklerle erkeklerle karış, erkeklere karışmayacak. Yani mesela erkeklerle beraber böyle kabri ziyaret etmeyecekler. Tamam mı? Ve kabri Kabirleri ziyaret etmek belli günlerde de tayin etmek mesela doğru değildir mesela Sadece cumadan cumaya veyahut da sadece bayramdan bayrama ziyaret etmek doğru değildir. Kabir ziyareti her an için olabilir. Yani gün tahsil etmemek lazım. Bazı şahıslar perşembe günlerine tahsil ediyorlar. Bazı şahıslar cuma günlerine. Bazı şahıslar Arafa'dan Arafa'ya. Arafa Bazı şahıslar bayramdan bayrama bu şekilde. Bu doğru değildir. Yani kabirler her an için ziyaret edilir ve bu Allah rızası için bu kabirleri ziyaret eder ve onlara selam verir. Onlar için istiğfar ederse tabii ki Allah celle celaluhu onu bu sevaptan mahrum etmez. Vallahu alem. Diğerini Hocam dedi <gülüyor> <gülüyor> bizim Tamam, tamam, tamam. Bir tane son soru. E, yatsı namazının ilk sünneti hakkında Ayşe radıyallahu anha herhangi bir rivayeti var mıdır? Bir arkadaşlar konuşurken bana yatsı namazının ilk sünnetini Ayşe radıyallahu anha'nın rivayet ettiğini söyleyen bir rivayet olduğunu söyledi. Soru bu. Doğrusu böyle bir rivayet yoktur. Yalnız evet. Umman Aişe radıyallahu ta'ala'nın rivayet ettiği hadis tamam mı? Diyor ki her iki ezan arasında namaz var. Yani dışarıya doğru olan ezan bir de içeriye doğru olan ezan. İçeriye olan ezan nedir? Kamettir. Dışarıya doğru olan ezan nedir? Normal ezandır. Dolayısıyla bu iki ezan arasında, ezan okunduğu zaman bu iki ezan arasında namaz kılınır. O zaman Yatsı namazının kesinlikle yatsı namazının sünneti, yani ilk sünneti yoktur. Ama yatsı namazından sonra iki sünnet vardır. Ve Türkiye'mizde maalesef-i yani biz Türkler olarak yatsı namazı okunduğu zaman dört tane rekat namaz kılıyoruz. Yani bu da doğru değildir. Ve bunu adet haline alıyorlar. Sanki sünnetmiş gibi ne yapıyorlar? Devam ediyorlar. Yatsı namazının yani devamlı bir şekilde kıldığı bir sünneti yoktur. Biliyorsunuz. ikindi namazının devamlı bir şekilde kılındığı ilk sünneti yoktur. Akşam namazının akşam, akşam namazının e, ilk sünneti mesela. Aleyhisselatü Vesselam daha önceden de kılıyordu. Sonra dedi ki Aleyhisselatü Vesselam dileyen kılsın, dileyen kılmasın. Ezan okunduktan sonra. Yatsı namazının da sünneti yoktur. Bu Ve Aleyhisselatü Vesselam diyor ki farz namazının dışında kim 12 rekat namaz kılarsa günde Allah Celle Celaluhu ona cennette bir köşk yapar. Burada Aleyhisselatü Vesselam hadiste belirtiyor. Diyor ki fecir namazından önce iki, öğle namazından önce dört, öğle namazından sonra iki, akşam namazından sonra iki, yatsı namazından sonra iki oldu. On iki sünnet. Dolayısıyla on iki rekat. Diğer bir rivayete göre İmam Şafii'nin rivayet ettiği ve sahihtir. Öğle namazından önce, fecir namazından önce iki, öğle namazından önce iki, öğle namazından sonra iki, akşam namazından sonra iki, yatsı namazından sonra iki. Oldu kaç? 10. Oldu on. Evet. Bu iki rivayet de sahihtir. Her ikisi de e, sahih müslimde mevcuttur. Tamam mı? Evet. Ancak dikkat ediyorsanız, bu da aleyhisselatü vesselam ikindi namazında, şey yatsı namazından önce sünneti saymıyor. Dolayısıyla bu arkadaşın Ümmen işini rivayet ettiği hadisi bize bir söylesin bakalım. Nerede buldu bunu? Hangi sünende? Hangi kaynağını söylesin. kaynağını söylesin? Bize bakalım. Ben şahsen böyle bir hadis bilmiyorum. Ve böyle bir hadisin olduğunu da tahmin etmiyorum. Vallahu alem. Deminki soruyla alakalı alakadın. Hani şefaat ya Resulallah diye bir soru sormuştu ya. Cehaleti giderilmiş ama ısrarla şefaat ya Allah diyor. Arkasında namaz kılınır mı? Valla bu adam eğer hakikaten böyle yani aleyhissalatü vesselamin yüzde yüz doyduğunu ve yüzde yüz şefaat aleyhissalatü vesselam'dan Allah izin vermeksizin yüzde yüz şefaati ona bağladığını böyle itikad ediyorsa tamam mı? Gerçekten bu adam günahkar olur. Ama böyle bir itikadı yoksa hani tövbe etmiş ama bazen işte dil alışkanlığı olduğu için hata ediyorsa inşallah bu yani Allah onu affeder. Çünkü dikkat ediyorsanız bazen bazı şahısların bir şeyde alışkanlığı olur konuşmakta. Dil alışkanlığı? He. Dil alışkanlığı. Bilmiyorum. Ondan sonra bir bakıyorsun ki konuşurken derken hop potu kırıyor. Halbuki kastetmiyor çıkıyor işte. Mesela bu adam da böyle alışmışsa ondan sonra anlatılmış doğru olmadığını öğrenmiş evet terk etmiş ama bazen bir bakıyor kesin ki mesela ağzından çıkmış. Onu, eğer onu kastetmediğinden dolayı yapıyorsa inşallah günahkar olmaz. Ama kast ederek, bilerek söylüyorsa ve bunun manasını da bu şekilde inanıyorsa o zaman bu kişi günahkardır. Vallahu aleyküm. kılmaz değil mi? Tamam. Yok adam, yani biliyorsunuz kafirler arkasından namaz kılmaz. Bu adam Müslümandır yani. Bu adam dinden çıkmadıysa biliyorsunuz. Bakın namaz meselesi kendi nefsinde namazı sahih olan her kişinin arkasında namaz kılınır. Kendi nefsinde namazı kılan kişi sahih ise örneğin o kişi namaz kılıyor ve o kişinin namazı kendi nefsinde sahih midir? Yani kafir değildir, müşrik değildir. Tamam mı? Rükünler yerinde, şartlar yerinde, vacipler yerinde o zaman o kişinin arkasında namaz kılınır. Fasık bile olsa çünkü İslam'da her Müslümanın arkasında namaz kılınır ama en efdalı, en dindar ve en takvalı ve en bilgili kişinin arkasında namaz kılmaktır. Bu en efdalıdır. Ama camiye girdin bir kişi namaz kılınıyor. Mesela belki bunun böyle bir alışkanlığı var. Sen bilmiyorsun. Arkasında namaz kılıyorsun. Tamam mı? O zaman bir sakıncası yok. Veyahut da iki cami var. Bir cami burada bir cami burada. Bu caminin imamı devamlı şefaat ya Resulullah gibi sözü söylüyor. Diğer camide mesela öyle bir şey söylemiyor. Veyahut da bu caminin imamı kadınlarla oturuyor, musafaha yapıyor, tokalaşma yapıyor efendim. Hihi hi hi yapıyor. Adı tamam mı? Ya. Diğer imam yapmıyor. O zaman ne yapmak? Bunun arkasında değil, diğerinin arkasında. Yani en eftalı ve en doğrusu en bilgili ve en takvalı ve akidesi en sağlam olan kişinin arkasından namaz kılmaktır. Ama böyle bir kişi yok. Köyümüzde sadece bu adam var. E biz bu adamın yüzünden namazımızdan mahrum olamayız. Biz gidip çünkü bu adam müşrik ve kafir olmadığını inanıyoruz. O zaman bu kişinin arkasında biz namaz kılacağız. Namazımız doğrudur. Taleme onun kıldığı namazın rükünleri, şartları, vacipleri yerindeyse. Yok eğer rükünlerinde, şartlarında ve vaciplerinde aksaklık yapıyorsa... O zaman o adamın arkasından namaz kılmak doğru değildir. Veyahutta o kişi şirk koşuyorsa onun arkasından namaz kılmak doğru değildir. Veyahut da o kişi sarhoş olduğunu biliyorsa Hı. o an için sarhoş olduğundan dolayı arkasından namaz kılmak doğru değildir. Vallahu alem. tamam. Subhanallah. aleyhi ve sellem ve barik alâ nebiyinâ Muhammed ve alâ âlihî ve sellem ecmeîn. Subhanek Allahümme ve bihamdik ve şelâ illâke ve esteğfiruke ve töbü ileyke.